يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا ولنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإنَّ أستقل حديث كتاب الله ve hayr el hedi hedi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhteseden bidâ ve kullu bidâtin zalal ve kullu zalaletin finnar Ceddetül Beyda şerhine 2. Ciltten, Allah Azze ve Zati sıfatları bölümünden devam ediyoruz. Selam. Ekber, yani en büyük olmaz sıfatı 970. hadis Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu ekber. Allahu ekber. Yani Allah en büyüktür. Hayber harab oldu. Çünkü biz bir kavmin yurduna indiğimiz zaman o uyarlı korkutulanların sabahı çok kötü olur. Safat suresi 177 diyor. Bunu sahihlatla bu Arap ve Müslim rivayet etmişlerdir. Zat sıfatı 971. hadis. Eyvuderü radiyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam üç yer dışında asla yalan söylemedi. Bunların ikisi Allah'ın zatı hakkında idi. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. Şahıs sıfatı 972. hadis Muhrebin Şube radiyallahu anhten Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allahu Teala'dan Daha gayretli yani kıskanç bir şahıs yoktur. Allah Azze ve Celle'den daha çok mazereti seven bir şahıs yoktur. Bundan dolayı müjdeleyen ve sakındıran rasuller göndermiştir. Allahu u Teala'dan daha çok övülmeyi seven bir şahıs yoktur. Bundan dolayı da cenneti vaat etmiştir. Bunu da Sayısnatla Müslim ve İbn-i Ebi e rivayet etmiştir. İzzet sıfatı 973. hadis Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde bir adam diğer bir adamın elinden tutarak şöyle diyecek. Rabbim bu adam beni öldürdü. Bunun üzerine Allah katile onun için öldürdüm der. Katil de Allah'a izzetin sadece senin olduğunu bildirmek için öldürdüm der. Allah azze ve celle de izzet sadece benimdir der. Yine bir adam birinin elinden tutarak gelir ve şöyledir Bu adam beni öldürdü. Allah da onu niçin öldürdün der. O da izzet filanın olsun için öldürdüm der. Allahu Teala da izzet benden başkalarının olamaz der. Ve o adam günahını çekmek üzere cehenneme gider. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Nesai Sünen'in de Taberani Mucemül Kebir'de Ebu Namilya'da Beyhaki'de Sünnel-i Kebir'de rivayet etmiştir. Hayat sıfatı 974. hadis İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, senin için düşmanlık yaptım. Allah'ım beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ibadete layık Hak yoktur Sen ölmeyip dirisin Cinler ve insanlar ise ölürler Bunu da bu var ve Müslim sahiplerinde rivayet etmiştir Subhan Yani noksanlardan münezzeh Olma sıfatı 975. hadis Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Allah buyurdu ki Ademoğlu hak, hakkı Olmadan beni yalanladı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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim subhanallahi ve bihamdihi yani Allah'ı hamd ile tesbih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Bunu da Müslim'in şartına göre sayısınatla İbn-i Aceleli Askelani Mucemu Şeyhati Meryem'de Hakim el-Müstedrek'te İbn-i İbban Sayin'de Tirmizi Sünnen'inde Nesai Sünneli Kübra'da İbn-i Ebi Şeyh ve Musannef'te Begavi Şer-i Sünnet'e Ebu Yerlihan Müsned'in'de Taberani Mucem-i Sahir'de, yine Taberaniyed Duad'de, Temmeme Razi'i Fevaid'de, Ebu Naym Marife'de, El Esbehaniyed Tergib'de, Dineveri Mücaelese'de, Ebu'l Kasım el Bezzas Fevaid'de, Ebu Bekir el Attar Fevaid'de, Beyhak-i Davad'de, İbn Asakir'de, tarihinde rivayet etmiştir. El Ecel, yani en yücelik sıfatı. 977. hadis Ebu Zer el Gıfari radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona bir kol boyu yaklaşır Kim Allah'a bir kol boyu yaklaşırsa Allah ona bir kulaç yaklaşır Kim Allah'a yürüyerek yönelirse Allah ona koşarak gelir Allah ala ve ecel yani en yücedir Allah âlâ ve eceldir Allah âlâ ve eceldir bunu da Hasan İsnad'la Ahmet bin Ambel Müsned'in de Taberani Mucemül Kebir'de Ebu Naim Marife'de Begabi Mucemül Sahabe'de İbni Abdülaken Fıtuhu Mısır'da İbni Ebi Haysem'e tarihinde rivayet etmiştir <gülüyor> 978. hadis Bera'ı bin Azib anh, Uhud Savaşı'nda Ebu Sufiyen Bu bel uludur demeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermeyecek misiniz dedi. Nasıl cevap verelim diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah el âlâ ve eceldir deyin buyurdu. Ebu Sufyan da bizim uzzamız var sizin bir uzzanız yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara şöyle cevap vermelerini emretti. Allah bizim Mevlamızdır Halbuki sizin bir Mevlanız Yoktur değil Bunu da Sayısnatla Buhari Nesai Süneninde İbn-i Taberi tefsirinde Ahmet bin Anbel'de Müsredin'de Rivayet etmiştir <gülüyor> Zul Celal-i Vel İkram sıfatı 9.79. hadis Abdullah İbni Abbas Radıyallahu anh'a Zul Celal-i İkram, Azamet ve Kibriya sahibi demektir Bunu da Hasen-i Isnat'la Taberi Tefsir'inde Ebu Şeyh el-Azamet'te Beyhaki Eresma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Celal sıfatı 980. hadis Numan bin Beşir radıyallahu anh'tin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Söylediğiniz tesbih yani subhanallah tahmid yani elhamdülillah sözü ve tehlil yani la ilahe illallah sözleri Şüphesiz Allah'ın celalini yani yüceliğini ifade eden zikirlerinizdendir. Bunlar arşın çevresinde dönüp dolaşırlar. Bal arısı sürüsünün uğultusu gibi bir uğultusu olur. Sahibini yani bu zikri yapanı andırırlar. Sizden birisi kendisini andıracak bir kimsenin olmasını istemez mi? Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Hakim el-Müstedrek'te Ahmet bin Amber Müsned'in de, İbn-i Maci Sünem de, İbn-i Ebi Şeybe, Buhari Tarih-ül Kebir de, Bezzar Müsned'in de, Taberani Mucem-ül Kebir de, Tirmizi Nevadir-ül Usul'da, Ebu Naim Hilyat-ül Evliya'da, Beyhaki Eddavad'da rivayet etmiştir. 981. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah Kıyamet gününde şöyle buyurur. Celalim için birbirlerini sevenler nerede? Benim gölgemden başka gölge olmayan bugün de onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Bunu da Say-i Sınat'ta Müslim İmam Malik Muvatta'da Ahmet Bülham'den Müsredin'de rivayet etmiştir. 982. hadis Muaz bin Cebel radıyallahu aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu <gülüyor> Benim celalim için Birbirlerini sevenler için Nebilerin ve şehitlerin gıpta ettikleri Nurdan minberler vardır Bunu da sayısnatla Tirmizi süneninde rivayet etmiştir Zilceberut Melekut Kibriye ve azamet sıfatları 983. hadis Alf bin Malik radiyallahu aleyhi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Bir gece namaz kıldı Ruku yaptığı zaman Bakara suresini okuyacak kadar durdu ve rukuusunda şöyle dedi. Sübhanazil ceberuti vel melekuti vel kibriyeyi Yani kahır ve kudret sahibi, izzet ve saltanat sahibi, ululuk ve azamet sahibi olan Rabbimi tesbih ve tenzih ederim. Bunu da sayısız zatlar ne ve bu da sünnende Ahmet Bülent vermiş. Senin de Taberani Mucemül Kebir'de Beyyaki de Sünneli Kübra'da Sünneli Kebir'de rivayet etmiştir. 984. hadis Ebu Said el-Hudri ve Ebu Ler'e radıyallahu anh'a'dan Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve Celle buyurdu ki İzzet benim gömleğim Kibriya cübbemdir. Kim bu ikisi hususunda benimle çekişirse ona azap ederim. Bunu da sayısınatla Müslim ve Buhari bu müfrette, temmame razi febayette, Humeydi müsnedinde, Ebu Davud süneninde hakim el-müsnederek de rivayet etmiştir. Nur sıfatı 985. hadis Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini gördün mü diye sordum. Buyurdu ki, o bir nurdur nasıl göreyim? Bunu da Müslim sayında rivayet etmiştir. Bu daha önce geçmişti. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya gözüyle Allah Azze ve Celle gördüğünü, zahiri, onu Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü gösteren rivayetleri kayıtlayan bir rivayette bu. Yani Allah Azze ve Celle kalp gözüyle görmüştür. <gülüyor> Başka bir rivayette geçmişti daha önce. <gülüyor> yani dünyada Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhisselatü Vesselam dahi e, dünya gözüyle görmemiştir.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 Bundan dolayı diyorum ki kalem Allah-u Teala'nın ilmi üzere kurumuştur. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Kelabazi, Meaniyul Ahbar'da, İbn-i tefsirinde, İbn-i İbban sayhinde, Hakim el-Müsnedrek'te, Ahmet bin Ambel Müsnedinde, Tayalisi Müsnedinde, Tirmizi Süneninde, Taberani Mucemül Kebir'de, Firyabiyel Kader'de, İbn-i Battaylı İbane'de, Beyhaki Sünenül Kebir'de, Yine Beyhaki, El Esma ve Sıfat ve El Kaza ve El Kader'de, İbn-i Asetir'de, Tarih-i Dimeş'te rivayet etmiştir. Zil Meariç sıfatı, 987. hadis, Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh'a'dan, Zil Meariç, Uluv yani yükseklik ve faziletleri sahibi demektir. Burada Hasan İslat'la Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girdi ve telbiyeyi zikrederek şöyle buyurdu. Buyur Allah'ım buyur, senin bir ortağın yoktur buyur. Muhakkak ki hamd ve nimet sana aittir, mülk senindir. Bir ortağın yoktur. İnsanlar da telbiye getirdiler ve zelme'ariç veya buna benzer sözler eklediler. Nebi aleyhissalatü vesselam bunu işitti fakat bir şey demedi. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla yazdılar. İbn-i Zeyme sayhinde Ahmet bin Anbel müsledinde Ebu Davud sünnende İbn-i el-Munteka'da Ebu Yala müsledinde Beyhaki sünnel-ül kebirde Yine Beyhaki el-esma ve sıfatta rivayet etmiştir Yani burada Sünnetin teşriğindeki Üç şeyden birine işaret var Bunlar nedir? Ee, kavli sünnet, fiili sünnet Bir de ne deriz? Takrili sünnet Takrili sünnet Burada ona bir işaret var Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında herhangi bir şey yapılıp da onun buna karşı çıkmaması ya da düzeltmemesi e, bu o şeyin meşru olduğunu gösterir. Yani o mesele dine eklenir. Burada da e, insanlar diyor telbiyeye zel veya buna benzer sözler eklediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bunu işitiyor fakat karşı çıkmıyor. Sonrakiler bunu diyemez tabi yani. bunlar Onlar eklemişler, biz de şeklinde söyleyemez din meselesi olduğu için burada e, Şari'nin yani Şari dediğimiz Allah'ın veya Resul'ünün din teşriği kılan kişinin e, ikrarı ya da kavli, fiili gerekir. Burada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın takriri var yani e, onaylaması var. O yüzden e, bu da sünnetin teşriğinde delildir. Makam sıfatı 989. hadis Ebu Derda radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. ya yani Rahman suresi 46. ayetini buyurduğunu işittim. Dedim ki zina atse ve hırsızlık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin, Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır buyurdu. Ben zina etse ve hırsızlık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü dedim. Nebi aleyhissalatü vesselam Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır buyurdu. Ben yine zina etse ve hırsızlık yapsa da mı ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık etse de ve bu Derda'nın burnu sürtse de buyurdu. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayı sınatla hakim ettirimizi nevadilül usulda hadis Müslim Ahvan bin Müslim rivayet ediyor. Yine İsmail bin Cafer hadis yüzünde, Taberi tefsirinde, Nesai Sünneli Kübra'da, Ahmet bin Amber Müsnedinde, İbn-i Ebi Şeybe Müsnedinde, Begavi Şer-i Sünnede, İbn-i Zeyn-i Tevhid'de, Tahavide Şer-i rivayet etmiştir. Şecne yani dal ve kol sıfatı. Ebu Uleyra radıyallahu anh de Nevi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Akrabalık bağı Rahman'dan bir daldır. Allahu Teala şöyle buyurur. Kim seni gözetirse ben de onu gözetirim. Kim de seni koparırsa ben de onu koparım. Bunu Buhar-ı Sayin'de rivayet etmiştir. Sure sıfatı Ebu Uleyra radıyallahu anh de Ruhiyet hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah onlara bildikleri surette gelir ve ben Rabbinizim der onlar da sen Rabbimizin, Rabbimizsin derler bunu Buhar ve Müslüm sayında rivayet etmiştir yani bu uzunca bir hadisin bir bölümü müellih bu şekilde aktarmış 992. hadis Ebu Sayyid el-Hudri Ey Allah'ın Resulü Kıyamet gününde bizler Rabbimizi görecek miyiz diye sorduk Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sizler gökyüzünde Bulut olmadığı zaman güneşi Ve ayı görmek için birbirinize sıkışıp darlığa düşer misiniz Biz hayır Sıkışmayız dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz sizler Güneş ile ayı görmekte birbirinizle sıkışıp darlığa düşmediğiniz gibi o gün, yani kıyamet gününde Rabbinizi görmekte de birbirinizle sıkışıp darlığa düşmeyeceksiniz. Sonra şöyle devam etti. Her bir kavmin dünyada ibadet ede geldiği şeye gitmesi için bir nidacı nida edir. Bunun üzerine haça tapanlar haçlarıyla putlara tapanlar putlarıyla her bir ilah sahipleri de kendi ilahlarıyla giderler. Nihayet iyi olsun, facir olsun hak üzere kalan kitap eylinin kalıntıları olsun Allah-u Teala'ya ibadet etmekte olanlar kalır. Sonra cehenneme getirirler. Cehennem onlara bir serap gibi gösterilir. Yani burada şeyi de açıklayalım. Kitap eylinin hak üzere kalan kalıntıları kendi döneminde iman etmiş iman üzere ölmüş Yahudi ve Hristiyanlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın E, gelmesinden sonra ona tabi olmayaraktan da e, kafir olanlar değil. Kendi dönemlerinde mümin, mümin olarak yani kendi nebisine iman etmiş, o hal üzere ölmüş kitabeli kalıntıları. Yine burada e, dünya hükmüyle ahiret hükmünün Allah katında nasıl farklı olacağının da işareti var. Yani şu manada burada devamında gelecek herhalde münafıklar da kalıyor. Yani Puta tapanlar puta gidiyorlar. Bunlar dünya hükmünde Müslüman olmamış kimseler zaten. Yani dünya hükmünde de İslam'a girmemişler. Münafıklar kalıyor burada. Fasıklar kalıyor ya yani çünkü münafıklar da zahiren dünyada Allah azze ve celle ibadet ediyorlar. Nebinin getirdiği dini kabul ediyorlar. Kelime-i şehadeti ikrar ediyorlar. O yüzden onlar da kalıyor. Yani dünya hükmünde Müslüman olmamış kimseler ayrılıyor. İşte mecusiler, puta tapanlar, onun gibi. Sonra devam ediyor. Sonra cehenneme getirirler. Cehennem onlara bir serap gibi gösterilir. Yahudilere sizler kime tapardınız diye sorulacak. Onlar biz Allah'ın oğlu Uzeyre tapardık diyecekler. Bunun üzerine onlara siz yalan söylüyorsunuz. allah Teala hiçbir eş, hiçbir oğul edinmiş değildir. Şimdi söyleyiniz, isteğiniz nedir denilecek. O Yahudiler de Ya Rab bize su içirmeni istiyoruz diyecekler. Onlara...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 Onlara da Haydi su içiniz denilecek de birbiri ardınca cehennemin içine dökülecekler. Yani bunlar kendi dönemlerinde de kafir olan Yahudi ve Hristiyanlar aynı zamanda. Ee, yani kendi dönemlerinde de kafir olmuş olanlar mesela tefsirde geçmişti Hristiyanların fırkaları var. Bazısı o zamanın mümin olan Hristiyanlar yani İsa Aleyhisselam'a tapmıyorlar. Ama bunlar kendi dönemlerinde de e, nebilerinin getirdiğine tabi olmayan kimseler. Nihayet iyi olsun, facir olsun Allah'a ibadet etmekte olanlar kalır. Onlara da insanlar hep gittikleri halde sizleri hapseden nedir denilir. Onlar da biz şimdikinden ziyade kendilerine muhtaç iken onlardan dünyada ayrılmıştık. Şimdi nasıl olur da onların arkasına takılırız. Biz bir münadenin Her kavim vaktiyle ibadet ettiği ne idiyse ona kavuşsun diye nida ettiğini işittik. Ondan dolayı bizler Rabbimizi bekleyip duruyoruz diyecekler. Meydanda kalan müminlere Cebbar olan Allah onlara ilk defa gördükleri, tanıdıkları surette, başka bir surette gelecekte ben sizin Rabbinizin buyuracak. Onlar da sen bizim Rabbimiz diyecekler. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. Yani başka bir rivayette de Ee, Allah Azze ve Celle, sak yani baldırını açtığı zaman e, burada münafıklar da kalmış olacak son şeye e, yine Buhari Müslim'de geçiyor yanlış hatırlamıyorsa müminler secde edecek ama münafıkların e, sırtı tek tabak olacak secdeye gidemeyecekler Sultan ve Beç yani yüz sıfatı Hayve bin Şureyh Rahimeullah dedi ki Ukbe bin Müslim ile karşılaştı ve ona dedim ki Bana senin Abdullah İbn Amr bin Elas radıyallahu anh'ım Nebi aleyhissalatü vesselamın mescide girerken şöyle dediğini rivayet ettiğini ulaştı. Kovulmuş şeytandan azim olan Allah'a, kerim olan vecine, kadim olan sultanına sığınırım. Bu doğru mudur? O da dedi ki evet bunu söylediği zaman şeytan şöyledir. Günün kalanında benden korunmuş oldu. Bunu da Sayısnat'la Ebu Davud Sünen'in de ve Beyhaki Eddavat'ta rivayet etmiştir. 7 sıfatı, yani el sıfatı, 994. hadis, Mücahit bin Cebir Rahimullah dedi ki, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh'a şöyle dedi, 4 çeyi Allah azze eliyle yaratmıştır. Arşı, kalemi, adın cennetini ve Adem aleyhisselamı. Sonra diğer mahlukatı ol dedi onlarda oldular. Bunu da müslim'in şartına göre sayısatla Ebu Saide Darimi Ennaktu'al Merisi de Hakim el-Mustedrek'te Taberi tefsirinde Lalekaye sünnette İbn Battal'de İbn Hanede Ebu Şey el-Azamet'te beyan ki el-esma ve sıfatlar rivayet etmiştir. Y'dan yani iki el sıfatı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 Onlar da yani meleklerde ve aleykes selam ve rahmetullah dedilir. Sonra Adem Rabbine döndü. Rabbi buyurdu ki işte senin selamın ve oğullarının kendi aralarında verip alacakları selam budur. Allah iki eli kapalı vaziyette Adem'e hangisini istersen seç buyurdu. Adem de Rabbimin sairini seçtim dedi. Rabbimin her iki eli de sağ ve mübarektir. Sonra Rab sağ açtı. <gülüyor> Bunu da Müslim'in şartına göre sayısınatla Tirmizi Sünnen'in de İbni İbban Sahih'in de Hakiben Müsrederek'te İbni ve Sünnye'de rivayet etmiştir. Burada hadisi kesmiş yine müellif. Hadis devam ediyor sonra. Uzunca bir hadis. 996. Hadis Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle Allah göklerini ve yerlerini iki eliyle alır ve şöyle buyurur ben Allah'ım parmaklarını yumup açarak ben el melikim der ta ki minbere baktım onun altından yani sahabe, ravi olan sahabe söylüyor bunu onun altından bir şey hareket etti ve kendi kendime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşürecek dedim bunu da Müslim sayinde rivayet etmiştir yemin yani sağ sıfatı Abdullah i̇bn Amr bin Elas radıyallahu anh adı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki adalet sahipleri Allah katında nurdan minbeller üzerinde Rahman Allah azze sağındadırlar. Onun her iki eli de sağdır. Onlar hükümlerinde aileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adaletle davrananlardır. Bunu da Müslim sayında rivayet etmiştir. Yedul yumna yani sahil sıfatı Abdullah İbn Amr radıyallahu anh adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah azze ve celle kıyamet günü göklerle yeri dürer Sonra onları sahiline alır ve şöyle buyurur Ben el melikim zorbalar nerede kibirlenenler nerede Sonra yerleri diğer eliyle dürer ve şöyle der Ben el-Melik'im, zorbalar nerede, kibirlenenler nerede? Bunu da Müslim sahinde rivayet etmiştir. Ebu derda Derda'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattığı zaman sağ omuzuna vurup inci gibi beyaz bir zürriyet çıkardı. Sol omuzuna vurup kömür gibi siyah bir zürriyet çıkardı. Sağından çıkardıklarına bunlar cennete ben sorumlu değilim buyurdu. Sol avucunda olanlara da bunlar cehenneme ben sorumlu diyelim buyurdu. Bunu da Hasan Iskatla Ahmet Benen Müstedinde Bezzar yine Müstedinde İbnü'l Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Yani burada eğer birisi derse ki Allah'a ve celle'nin içere de sağdır, sol avucu nasıl olur? Biz bunu konuşmayız böyle diyen bir kişinin de bizim kaçmamız gerekir. Çünkü bu akılla idrak edilebilecek bir şey değildir. E, sıfatlar meselesine biz geldiği gibi iman ederiz. Yani İmam Mali'nin istivayı soran kişiye söylediği gibi istiva malumdur diyor. Yani bilinen bir şeydir, keyfiyeti meçhuldür. Nasıl olduğu meçhuldür bize ama bilinen bir şeydir. Biz Allah Azze ve iki eli vardır, iki eli de sağdır deriz. Bunun dışında teferruata girip bu şekilde e, derste de geçtiği üzere önceki derste. Hani ne Allah Azze ve benzetecek şekilde ne de bu sıfatların E, usul haricinde reddine gidecek şekilde bir yola girmeyiz. Esabi yani parmaklar sıfatı 1. hadis En-Nevas bin Seman radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Hiçbir kalp yoktur ki Rahman'ın parmaklarında iki parmak arasında olmasın. Dilerse onu doğrultur, dilerse eğrildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey musebbitel kulub yani kalpleri sabit kıla. Kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl. Yine şöyle buyurdu. Mizan Rahman'ın elindedir. Bazı kavimleri kıyamet gününe kadar yüceltir, diğerlerini alçaltır. Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla El Hacur-i Eşşerya'da Ahmet bin Ambel Müsledin'de Nesai Sünnel-i Hakim el-Müstedek'te, İbn-i İbban Sayin'de, İbn-i İbn Macir Sünnen'in de, Taberani Müsnedüş Şami'in de, İbn-i Tevhid'de, Darakutne sıfat'ta, İbn-i Zemene'nin usulü sünnede, İbn-i tevhid de Tevhid'de, Taberi Testir'in de, İbn-i Battayr-i İbane'de, İbn-i Asakir'de, tarihinde rivayet etmiştir. Bu yine, e, Ya Mukallibel Kulub diye de geliyor. Sebit kalbi ala dinik diye. E, yine burada şey, Ali İmran Suresi 8. ayette de, eee müminlerin şöyle dua ettiğini aktarıyor Allah Teala Celle Celal. Rabbena la tuzigh Yani e, biz bizi ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bunun tefsirinde de bu hadisler geliyor bu lafızlarla bu şekilde. Burada bırakalım inşallah. Şeyi de belirtelim. Yani eee ulema ni zatî sıfat fiili sıfat diye ayırıyor. Onu unuttuk. Zatî sıfat yani Allah Azze ve Celle'nin her daim kendisiyle olan ezelden ebede yani Allah Azze ve Celle'nin eli ezelden ebede vardı hani bir zaman var bir zaman yok öyle bir şey yok Ha şey ama Allah Azze ve Celle mesela fiili sıfat her daim nüzul etmez mesela bizim bildiğimiz gecenin üçte birinden nüzul eder bunun gibi yani fiili sıfat ve zatî sıfatın ayrımı budur zatî sıfat Allah Azze ve Celle'nin zatında kendinde her daim kayım olan şeylerdir Fiili sıfatlarda eee haberli sıfat da denir bunlara. Dilediği zaman yap yaptığı dilediği zaman yapmadığı şeylerdir. Daha önce geçen fiili sıfatlar bu şekilde ele alınır. Subhanekallahü bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah tevhidikel ve esteğfiruke ve töbû Amin.